Oh yeah. kasste Kainat Bugün 2 Haziran Perşembe Yıl 2016 Ay 6 Gün 154 Hızır 28 1437 hicri Şaban 26 1432 Rumi Mayıs 20 Bevarih rüzgarlarının başlaması Fırtına yağmurlar Günün malumatı Pardon günün tarihi 90 yıl önce bugün 2 Haziran 1926'da genel nüfus sayım kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi Günün malumatı Haziran ayında Çiçekler Geçen ay ekilmiş tohumlardan yetişmiş fidanlar dikilir Yaz şey boyu çan çiçeği pembe hatmi ile gelecek yıla ait çiçeklerin ekilmesine başlanır Yıldız soğanları saksılarda ise güneşli yerlere konur Kış için çuha çiçekleri çoğaltılır Yağmurlardan sonra Bağlara kükürt serpilir. Devamı haftaya. Büyük Saatli Marif Takvimi Ömer Merkez, Açık Adı Übrüsü 94.9, açıkradio.com, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Mardacan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Beethoven'ın 23 numaralı Feminör sonatasını, Sonatını dinleyerek başladık. Bunun bir bölümünü Apassionata. ...sonatı da diye biliniyor... ...üçüncü muvmanından bir bölüm... ...dinledik... ...Opus 57... ...ve... ...Yeno Yando... ...tarafından da... E, ...piyanist... ...icra edilmekteydi... ...ve... ...neden çaldığımızı da... ...birazdan... E, ...Galeano'ya bağlayarak... ...anlatmaya çalışacağız size... ...Aynalar kitabına bakacağız...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 Lenin en ünlü cümlesini hiç yazmadı söyleyip söylemediğini tanrı bilir amaç araçları meşrulaştırır ona yükledikleri başka kötülükler de vardır kim ne derse desin yapacağını yaptığı konusunda hiç kimsenin şüphesi yok çünkü ne yapmak istediğini biliyordu ve yaşamını bunları yapmaya adadı günlerini ve gecelerini örgütleyerek tartışarak araştırarak yazarak tasarlayarak geçiriyordu Kendisine sadece nefes almak ve yemek yemek için izin verirdi. Asla uyumazdı. On yıldır İsviçre'de sürgündeydi ve bu onun ikinci sürgünüydü. Sert bir kişiliği vardı. Hep eski kıyafetlerle ve boyasız ayakkabılarla dolaşırdı. Bir ayakkabı tamircisinin üst katındaki odada kalıyor ve yanındaki kasaptan yükselen sosis kokuları midesini bulandırıyordu. Bütün gününü halk kütüphanesinde geçirirdi. Vatanının ve döneminin işçileriyle köylülerinden ziyade Hegel ve Marx'la ilgileniyordu. 1917'de kendisini San Petersburg'a, daha sonra ismini taşıyacak olan şehre, geri götürecek olan trene bindiğinde, onun kim olduğunu bilen Rusların sayısı çok azdı. Onun kurduğu ve ileride mutlak gücü ele geçirecek olan partinin, Toplumsal tabanı henüz çok zayıftı ve solculukla da pek alakası olduğu söylenemezdi. Ama Rus halkının en çok neye ihtiyacı olduğunu, huzur ve toprak, Lenin herkesten daha iyi gördü ve ilk istasyonda trenden iner inmez ilk nutkunu attı. Savaştan ve boyun eğmekten bıkmış halk kitlesi onun kişiliğinde duygularının tercümanını ve onları hayata geçirecek unsuru buldu.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 neden Beethoven dinlediğimizde şu şekilde açabiliriz? The Guardian gazetesinden Bruni, Bruni de, de La Motte'nin bir anekdotu var. O da gazetenin bir başka köşe yazarından. Anekdot köşe yazarının anekdotunu paylaşıyor Martin Kettle'ın. oldukça severmiş Leynen Beethoven'u. Ee, ve bu sonatayı duyduktan sonra da duyunca da e, tatlı ve e, silly things silly, nasıl söylenebilir? yani Türkçe tatlı şeridim. aptal Şapşık. şeyler yapmak evet şapşalca şeyler yapmak ihtiyacı böyle. yani normal tabi böyle bir yandan e, bütün gücünü hemen bu hukuk mücadelesine veriyor diğer taraftan da sosyalizmin ağır tarihsel yükünü devralıyor e, Beethoven dinleyince de işte böyle Tatlı ve şapşal şeyler yapmak gibi şeyler geçiyormuş aklında. Evet, bir polemik olmuş Guardian gazetesi yazarları arasında da Bruni Delamotte, Martin Cattle'ı haksızlıkla suçlamış işte yine Guardian köşe yazarı olan. Çünkü o böyle dar görüşlü bir adamdı demeye getiriyor. Bizim köşe yazarlarımız ise işte herkes herkesi suçluyor. Stalin'i suçluyorlar. Stalin'i suçlayanları suçluyorlar. çeşitli yerlerden çeşitli bağlantılar kurup yazılarına malzemelerine giriş yapmak için insanlar çeşitli kanalları kullanıyorlar. Evet, şimdi şeye geçelim bugünün durumuna. Tarihte bugün neler vermiş? Genel nüfus, genel nüfus sayımı hakkındaki kanunun kabul edildiğini saatli Marik takımı yazmıştı. Ardından da 1928'de yapılan ilk nüfus sayımında Cumhuriyet tarihinin 63 vilayet, 328 kaza ve 39901 köy sayılmış. Yani 40 çok yakın. Ve o günkü nüfusta 13 milyonu biraz aşıyor. 13,5 milyonu biraz aşıyor. 13.649.945 olarak belirlenmiş. Bu nüfusun 7.655.541'i kadın, 6.584.404'ü de erkekmiş. Yani kadınların sayısı daha fazla yarım milyon kadar. Ee, İstanbul'a baktığınız zaman en kalabalık yerin İstanbul'da merkez olarak alınan kaza olarak kaza olduğunu görüyorsunuz. 261.504 nüfusa sahipmiş. Ardından e, adalarda yok Üsküdar'da bir kalabalıklık var. Sonra e, Beyoğlu'nda bir kalabalıklık var. Adalar yani aynı kalabalık yerlerden biri olarak geçiyor. Bakırköy, Çatalca ve Şile aynı şekilde. Ölçmemeye değer kalabalığa sahip olan yerler olarak bildiriliyor İstanbul'un. Toplam nüfus 800 binmiş. Evet 806 bin, 806 bin 860 kişi ölçülmüş kişi olarak ölçülmüş İstanbul'un nüfusu. Evet bu benim dikkatimi şey çekti tabii kadınlarla erkekler arasındaki fark. Yani erkek şu anda ki durumda. 50,2 milyon erkekler, kadın nüfus 49,8 milyon. Yani arada birazcık fark var. E, savaş sonrası. Ama e, bu arada da bir şey haber var. Yok yani şimdi, şu anda da şu böyle anda mı? Değil şu anda böyle. Şu anda böyle mi? Evet. Şu anda erkekler daha kalabalık değil mi? Evet az biraz kalabalık. Eskiden işte kadınlar hmm. daha kalabalık. Evet. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2015 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 450 bin 149 kişi artmış. Yani yaklaşık İstanbul'un nüfusu 1928'de ölçüden İstanbul'un nüfusu kadar artmış Türkiye'nin nüfusu. Benim dikkatimi de şey çekti yani bu Ankara'nın Akyurt ilçesinin kaymakamı olan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Yılmaz Yalova valisi olarak atanmış. Evet ne güzel. Cumhuriyet tarihinde de ilk kez aynı anda üç kadın vali görev yapacak olmuş. Bu tabii hakikaten güzel bir şey. Fakat hemen bir oranlama yaptık bu sefer. Sana bırakmadım kara cümleyi oturup hesap yaptım. Ee, şu anda e, kadın valilerin oranı yüzde üç virgül yedi. Nasıl? Tekrar edeyim. erkek nüfusun oranı yüzde 50, kadın nüfusun oranı yüzde 49.8, 50.2 attı erkek nüfusun oranı, kadın nüfusun oranı ise yüzde %49, 49.8 şu anda Türkiye'de. Evet, buna rağmen. Yüzde kaç va demiştiniz? Valiler arasında iki kadınların e, nüfusu oranı yüzde bile değil, yüzde 3.7. Hı hı. Ucundaydı. Evet. İlginç. Bu, en, bu arada en kalabalık yer İstanbul olarak tekrardan bakacak olursak. Ee, bu listede yer almayan bir yer, yer olarak geçiyor. Aslında bu listede hiçbir yer almıyor. Şu andaki İstanbul'un en kalabalık yerleri olarak görülen yerlerde. Yani ne Çatalca, ne Şile, ne Bakırköy, ne Beyoğlu, ne Üsküdar var. En kalabalık yer e, 13-14 yıllık amortisman süresiyle emlak alıcılara büyük avantaj sağlayan küçük çekmeceymiş efendim. Hey, hey, hey, hey. İstanbul'un en kalabalık ilçesi olmuş küçük çekmece. Küçükçekmece'ye geçtiğimiz yıldaki verilerde İstanbul'un en kalabalık ikinci ilçesi olduğunu söyleyebiliriz diyor yazıyor. Ensonhaber.com'dan buldum ben bu bilgileri. Ee, aynı zamanda Bağcılar ikinciymiş. 757 bin 162 kişiyle Bağcılar ikinciymiş. Ki bunu da hafif almayın. Bu 757 bin kişilik nüfus neredeyse İzlanda nüfusunun iki katı. Evet. Onu da bir kontrol etmek lazım. Ağzından Esenyurt geliyor 742 688.000'le 688 binle Ümraniye geliyor. 681 de Pendik bu listeyi izliyormuş. Evet akılda kalacak gibi mi bilmiyorum bu küsuratlı rakamlar. Yalnız saati 20 geçiyor ve bir saatimiz var. Artık daha fazla nüfus bilgilerini şey yapıp biraz da önemli bazı haberler var onları geçelim. Bir valiler şeyi var. E, valiler tayininden bahsedelim. Kilis valisi mesela görevden alınmış füzeleri havada yakalayamam demişti. ...yerçekimi var filan diye konuşmuştu... ...o gitmiş... ...ama buna karşılık... ...önemli değişiklikler var... ...buna karşılık dediğim yani bayağı... ...ciddi bir... E, ...vali alanın... Ala e, ...içişleri bakanı... ...ala'nın dediğinin oldu ve bayağı... ...Davutoğlu'nun... ...elemanlarını tasfiye ettiği yolunda... ...haberler var... ...ama bunlar dedikodu... ...kabilinden geçelim onun için... Evet. Ve biraz e, saldırı vesaire haberlerini hemen kısaca yer verelim. Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki Membiç'i ya da Mınbiç'i ele geçirmek üzere operasyon başlatmış. Büyük bir operasyon haberi. Rakka'ya gidiliyordu. Bir süreden beri vardı evet. Ama Rakka yolunda değil ki Mınbiç. Ee, Farklı yani birisi Mınbiç batıda Rakka bunun daha çok... E, Güneydoğusunda düşüyor. Demek ki farklı yerlerde operasyonlar düzenleniyor. Evet. Ya da Irak operasyonu denilen şey bütün IŞİD'in genelini kapsıyor. Yok Irak'ta da mesela Felluce operasyonu vardı. Ama ara verildi deniyor. Hı. Irak Başbakanı Haydar El Ebadi ordunun ve milis güçlerinin 2014'ten bu yana IŞİD işgali altındaki Felluce'ye düzenlediği operasyona ara verdiklerini söylemiş. Neden? Çünkü sivil Kayıpları önlemek amacıyla. Birleşmiş Milletler'den de yapılmış bir çağrı vardı dün. Sputnik News'dan bu haber. Okuyabildiniz mi Sputnik News'tan bu haberi? Çok zorlandım. Yardım aldım arkadaşlarımızdan. O, onun üzerine okuyabildim. Birleşmiş Milletler'de öğren Felüce kentinde sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını bildirmiş ÜŞİD'in. Yunus Efise Felüce'de en az 20 bin çocuğun mahsur kaldığını açıklamış. Evet felaket bir durum var. Bu arada Irak'taki Türk askeri üslerine 21 yıl aradan sonra ilk saldırı ilk şehit haberi de var. Yenen Türk'ten Irak'ta Kanimasi Üs bölgesine geçen 29 Mayıs'ta PKK saldırısında Piyade Üstemen Mehmet Düzenli'nin şehit olmasının ...bölgedeki Türk askeri üslerine... ...ilk saldırısı olduğu da bildirilmiş... ...Amerikanın Sesi Radyosu ilk kez yaşanan... ...ve Kanimasti ilkesinde korkuya... yol açan çatışmadan sonra... ...Türk savaş uçaklarının bölgeyi bombaladığı... ...duyulmuş birçok... ...böyle farklı haberler var... ...Milliyet Gazetesi'nde de PYD'nin... ...Suriye'de 45 günde 400 kişiyi... ...kaçırdığı haberi var... ...PKK'nın Suriye uzantısı... ...PYD'nin... ...kendine zorla militan sağlamak... ...üzere deniyor... Nusaybin'de yaralanan uzman çavuşun şehit olduğu haberini de ekleyelim. Mardin Nusaybin ilçesinde patlamada birçok yer 12 asker yaralıydı ee, ve Aryalan'ın uzman çavuş hayatını kaybetmiş. 15 sivil öldüğü belirtiliyor Suriye'deki Mınbiç operasyonunda. Çok e, böyle gene kanlı bir durum var fakat ...Patrick Coburn'un... ...önemli ayrıntılı bir... ...analizi çıktı... ...ve şey diyor... işidin ...hem Irak'ta hem Suriye'deki bu... ...muharebelerde... ...muhtemelen bir... bu ...yenilgiye uğraması... ...söz konusu ama bundan sonra ne olacağı... ...çok... ...tartışmalı diyor... ...yani... Irak ve Suriye'de elinde tuttuğu üç büyük şehirde, Felluce, Musul ve Rakka'da, son üç büyük şehir elindeki zaten işte onlar var, kaybetmesi muhtemel diyor. Çünkü ya yani fanatik olsa bile oldukça hafif silahlarla bulunuyor ve evet. sabit yerlerden savaşıyor ve özellikle de... Yani savunma o, savaşı bu. Evet uzmanlaşmış e, e, özel kuvvetlerin yerden e, şeylerle desteklenen hava e, bombardımanlarıyla desteklenen şeylere dayanması zor diyor. Yani iki şeyi arasında seçim yapmak zorundalar diyor Coburn ya e, ricat edecekler ve gerilla e, savaşına gerilla taktiklerine dönecekler ya da çok ağır kayıplar geçirebilirler diyor. Peki, bir... Gerilla savaşına döndükleri zaman siviller ne olacak? Bu bölgelerde yani Irak ve Suriye'nin en büyük şehirlerinden bahsediyorsunuz. Evet. Buradaki sivillerin durumu ne olacak? Onlar da mı gerilla hayatına başlayacaklar? Daha da korkunç olacak. Mevcuttan daha da korkunç olacak. Nereye gidecekler mesela? Mesela Rakka'dan bahsedelim. Rakka'daki siviller nereye gidecekler? Yani bu insanların eşleri çocukları sonuçta savaşa doğrudan dahil olmayan ama savaşan kişilerin e, buradaki militanların yakınları ne olacak bu insanları? Esad'ın olduğu yerlere gidecekler? Suriye'nin muhaliflerin olduğu yerlere gidecekler? Yoksa Kürt muhaliflerin olduğu yerlere gidecekler? Çünkü bir yandan Bu, da Irak, Irak bağlantısı da kesilmiş olacak. Musul da aynı şekilde aynı tehlike altında olduğu zaman ne olacak? Irak'ta ne olacağı bilinmiyor işte. Felluce ile Musul zaten Irak'ta. Yoksa Türkiye mi? Yani şu ana kadar diyor ki ilginç kişilerle de konuşmuş. Yani şu ana kadar başarılıydı. Çok ideolojik fanatikliği Aynı zamanda yüksek derecede uzmanlaşmıştı ve çok ciddi de talim görmüş bir yani disiplinli bir şeydi ve özellikle de kitler halinde intihar bombacıları, sniper dedikleri keskin nişancıları, IED dedikleri yol kenarı bombaları ve bu bir tuzakları ve havan çok iyi yetiştirilmiş disiplini havan ekipleri kullanıyordu diyor. O yüzden de zaten bir de yaptıkları katliamları önceden katliama önceden propagandasını yapıp korku salıyorlardı. Yollara dehşet salıyorlardı. Dolayısıyla Irak ordusu sayıları çok daha yüksek olmasına rağmen kaçıp de diyor. Fakat şimdi bu taktikler artık tam bir zamanlar olduğu gibi çalışmıyorlar diyor. Ve çok yani Japon kamikaze Pilotlarının durumuna da biraz benziyordu 1944 ve 45'te olan diyor Amerikan ve İngiliz gemilerine mesela Britanya gemilerine saldırdıkları zaman e, gittikçe azalan verimler elde ediyorlar daha iyi kuvvetli defans yapıldıza mesela peşmerge e, yani şöyle e, şimdi İshidle mücadele etmekte olan ordular şey öğrendiler diyor daha yaklaşmadan IŞİD'in bazı tedbirler alıyorlar diyor ve hala IŞİD genç erkekler ve arada bir de kadınları safları alabiliyor ölmeye hazır fakat eskisi kadar büyük şey yaratmıyor zayiat verdiremiyorlar diyor peşmergeler mesela Musul'a son zamanlarda hücum eden peşmergeler Ekskavatörler kullanıyorlarmış. İş araçları. Ön, önceden hendek kazıyorlarmış. E, Kuvvetler. Bu aralar önünü... coğrafyanın her tarafında yapılıyor bu coğrafya. olarak evet. Suriye, bu Türkiye. Işte her şeyi önlemek için, bombacıların gelmesini önlemek için diyor. Yani böyle büyük bombalar yüklü, korkunç patlayıcılar yüklü kamyonlarla oluyor ya. İnter bombacılısı. Onları önlemek için önden hendekler kazıyorlarmış. Onlar da maalesef tabii e, hala sivilleri büyük miktarlarda öldürmeye sahip ama bu sefer pazar yerlerinde işte sık sık konuştuğumuz bir şey ya da hac yapılan yerlerde dini mahallelerde kontrol noktalarında ve en önemlisi belki de hastanelerde çok büyük tahribat yapabiliyorlar diyor. Ee, ama bundan sonra ne olacağı meselesi çok önemli. Mesela peşmerge komutanlarından bir tanesi demiş ki yani bunu e, şimdi kazanabiliriz, e, gelişme kaydedebiliriz ama kimin ne yapacağı, e, bundan sonra kimin kuvveti geçireceği meselesi çok önemli demiş. Mesela Haşt El Şabi diye bir paramilis grup varmış Şiilerin. Amerika bunların İran etkisinde olduğunu söylüyor. Son çıkan bu felluc operasyon öncesindeki videolarda ve fotoğraflarda da aynı şekilde kafalar görünüyordu. Vücutsuz kafalar. Ama bu sefer bu Şii militanların elindeki kafalar. Öyle evet. mi? İşte evet. Yani bilinmiyor ve mesela yani Kürt peşmergelerin, Irak ordusunun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kimin yani gelecekteki siyasi coğrafya ...her birinin oynayacağı rollerle... ...yani Suriye'de de Suriye Kürtlerinin... ...ve onların Arap Müttefiklerinin... ...Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye Ordusu'nun... ...Rakka'yı alırken... ...ne olacağı... ...belli değil... ...yani mesela Fuat Hüseyin'le konuşmuş... E, ...Kürt Özerk Bölgesi Başkanı... ...ya da Kürdistan mı diyeceğiz oraya bilmiyorum... Mesut Barzani'nin... Yani ...kurmay başkanıymış kendisi... Coburn'e demiş ki Guardian gazetesi, şey, independent gazetesinden e, her şey Felluce'yi Irak'ta kimin e, kurtaracağına bağlı demiş. Ne zaman kurtaracağını ve nasıl kurtaracağını? Üç tane çok önemli e, soru sormuş. E, bir yıl öncesine göre e, epey bir değişti kuvvet dengeleri IŞİD karşısında ama hiç kimse e, hayal kurmasın hemen e, IŞİD'in yenilgiye uğratılmasıyla barış ve istikrarın bölgeye geleceğini düşünmesinler diyor ve çok e, farklı durumlar mesela şundan bahsediyor e, Suriye'de e, IŞİD'in yerini e, bu sefer Cephedül Nusra'nın alması ihtimalinden bahsediliyor Sünni Araplar arasında giderek yükselen bir şey vermiş popülaritesi ve Nusra'da daha az manyak bir alternatif olarak görülüyormuş ve bir miktarda Suudi Arabistan ve Türkiye'den desteğe de destek alabilir diye bir analiz var Kerkük valisi Necmettin Kerim de independent'a şunu söylemiş 500 bin işte yerinden senin deminki sorununun da bir çeşit cevabını bulabiliriz kısmen 500 bin yerin, içte, ülke içinde yerinden olmuş Iraklı var. Çoğu Sünni Arap. Ve e, neden eve gidemiyorlar? Çünkü Diyala reyaletinden e, sektör sebeplerle mezhep çatışmasından dolayı girmeleri engelleniyor. Selahaddin e, vilayetinden de karışık şeyler iççe yaşayan topluluklardan da dışlanıyorlarmış. Dolayısıyla tehlikeli ...durumlar var... ...yani hem Irak'ta hem Suriye'de... ...IŞİD... ...sivilleri katlederek direnmeye çalışıyor... ...148 kişiyi öldürmüş... ...mesela yeni Tartus'ta... ...Suriye'de ve Cable'de... Bir 100... ...bombalı saldırı olsa gerek. ...evet 198'inde... ...Bağdat'ta öldürdü... ...bir haftalık bombalamalarda diyor... ...yani pek çok önemli... ...sorunlardan biri... ...uzunca bir analiz yazısı... ...sadece sonunu da şöyle koyayım... E, ...problemlerden bir tanesi... ...savaşı durdurmakta... E, ...sona erdirmekteki zor şeylerden birisi... ...birçok oyuncunun... ...bu tabi önemli... ...savaşın devam etmesinde... ...kar görmesi... ...illa birinin galip gelmesi mi lazım bu savaşta... Evet. Yani birinin yok olması lazım bu savaşan şeylerden? Mesela muhaliflere göre Esad, IŞİD'e göre hem Esad hem Kürtler hem de aynı zamanda Suriyeli muhalifler. Suriyeli muhaliflere göre Esad, Esad'a göre hem IŞİD hem Suriyeli muhalifler, zaman zaman kavga ettiği Kürtler. İlla birinin yok olması lazım değil mi? Oturup Tarih boyunca alınmayan dersi soracak olursan evet bu yani işte... Bill Durant'ın an, anlattığı gibi insanlık tarihi boyunca sadece savaşılmayan 28 yıl mı ne var 24 yıl bütün 100 bin yıl boyunca insan. Neyse şeyi de diyor ki yani başkan e, Cumhurbaşkanı Barzani Kürtleri ve Irak başbakanı Haydar el Abadi kendilerini işi e, işidle dövüşürken bir yandan da reform ve e, yolsuzluk ve işlemeyen hükümetlere karşı bir mücadele de gösteriyorlar ama <gülüyor> pek öyle yani değil. Tabii. Bir yandan da insan merak ediyor böyle işi takar. E Bütün kuvvetlerine mesela fellucay mı yığmış bu Irak güvenlik unsurları örgütü. Yani meclise böyle sürü sürü haline girip büyük bir gürültüyle beraber içeri yağmalamak mümkün mü? İçeride hiç mi güvenlik yok? Tam mecliste. Türkiye'de tam tersidir ya içten dışa doğru böyle yayılır. Dıştan içe doğru mu yayılıyor Öreklü'de acaba? <gülüyor> Çok acayip. çünkü. Geçtiğimiz ki, aylarda iki defa girdiler e, Öreklü parlamentosuna göstericiler. İşte tam da demin birkaç gün önce sen söylemiştin. Bu savaşı başka yerde göstermenin en büyük avantajları var. On, evet. Ondan da bahsediyoruz zaten yani bu yazıda da. Yani başka yerlerden kar bekliyorlar. Ve kazanç yani mali değil kuvvet kullanımı anlamında. Yani Kürdistan'da mesela ana sebep insanların protesto etmemeleri, ekonominin çöküş, ekonomi çöküş halinde çünkü petrolün fiyatının da düşmesiyle tek gelirleri o zaten. Venezuela gibi, Suudi Arabistan gibi, evet, Rusya ve, gibi. Ve dolayısıyla e, seslerinin çıkmamasının sebebi demiş birisi, bir Kürt iş adamı. E, ...IŞİD'den korkuyor... işten korkuyor olmaları demiş. Şimdi... ...Esad da... ...Şeyin diktatörü, Suriye diktatörü... ...Esad da... ...böyle bir... ...canavar... ...düşmandan yararlanıyor... ...avantajına kullanıyor çünkü... ...o zaman kendisinin... ...canavarlığı ortaya çıkmaz diye... ...düşünüyor ve hesap ediyor diyor... Yani bu evet. konuyla alakalı çok ilginç bir haber var. Palmira ile alakalı arkeolojik sitelerde işidin yağma yaptığı, patlattığı söyleniyordu ya. Almanya'da The Guardian makalesinde bir şey düzenleniyor. Konferans düzenleniyor. Konferansa konuşan Alman arkeolog, ünlü bir Alman arkeolog isminde bulabilirim belki birazdan. Bir şey olmamış diyor, değil mi? Bir şey olmamış demiyor. Zaten bu şekildeydi burası diyor. Evet. Yani yeni bir tarihi durum. Yeni bir durum yok. O, yani işte. işit militanları öncesinde de aynı şekilde yağmalanıyordu. Askerler ellerinde kürekleriyle beraber buldukları şeyi karaborsada satmaya çalışıyormuş. Yani pek bir değişen bir şey yok. Irak'ın ilk işgal günlerini gayet iyi hatırlıyoruz. Hatta konuşmuştuk Gülpülhan'la filan. Yani bütün ana müzeleri yağmalayıp zenginlere postaladılar. Paketleyip yani Irak'ın en büyük şeyi. Ama bu fazla tepki çekmiyor ama çekişle beraber elini alıp vandallar kırmaya başladıkları zaman heykelleri. <gülüyor> bu şeye benziyor mesela biraz da. Ee, hayvanat bahçesindeki hayvanları sorgulamadan hayvanat bahçesindeki hayvanın öldürülmesini sorgulamaya benziyor. Aynen öyle. Şeyi de söyle, bitireyim yazıyı. Cobain'in bir son cümlesini. Çok ıı, kullanışlı bir düşman diyor, işit herkes için. Ee, o yüzden de yenilmesi epey... E, zor görünmesinin temel sebebi de bu. Herkes kendi lehine kullanıyor, düşmanı diyor. Şimdi bir ara verelim. Ara verdikten sonra da şeylerden bahsedelim. Yani iki çok önemli haber var bir tanesi 17 Aralık iddiasının doğru olduğu yolunda savcı Barara Rıza Sarraf'ı tutuklayan yani Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli yolsuzluk belki de bütün tarihinin en önemli yolsuzluk olaylarından birinin kilit ismi Rıza Sarraf ya da Rıza Zarraf orada tutuklu ...New York Güney Bölge Savcısı barara bir kez daha kefaletle serbest bırakılmaya karşı çıkmış. Ve Türkiye'deki 17 Aralık dosyası bizdeki bilgilerle örtüşüyor demiş. Bu hmm. çok son derece önemli bir şey. 17 Aralık iddiası doğru diyor. Türkiye'deki dosya bizdekiyle bağlantılı. 2. Dosyadaki bakanların görüntüleri yer alıyor. 3. 17 Aralık savcı değiştirilince kapatıldı demiş. Ve Rıza Sarraf'ın babası Hüseyin Sarraf'a 9 milyon dolar ceza kesildiğine dair de bir belge vermiş dilekçede. Rüşvet izi yani 17 Aralık soruşturması sonuçlarıyla uyuşuyor demiş. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, e, ikinci önemli olaysa e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı e, seçimlerine katılırken e, anayasa gereği e, yüksek öğretim mezunu olması gerekiyor. Üniversite mezunu. Anayasanın kuralı bu. En net kuralların kuralı Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yani yüksek öğretim mezunu olmayan kişi Cumhurbaşkanı olamıyor Türkiye'de anayasaya göre. Fakat öyle olmayabileceğine dair e, şeyler var. Epey. E, önemli ifadeler var. Yani e, nasıl söyleyeyim Amerika e, Türkiye'deki en önemli şeylerden biri böyle bir dip, di, diploma e, henüz ortaya çıkarılabilmiş değil. E, ve bu konuda bunun saçma e, diplomasının gerçekliğini kanıtlayan belge de sahte çıkmış. Bu da çok acayip. Yani sosyal medyada hep diploma sahte gündemi vardı. Erdoğan'ın diplomasının gerçek olduğunu kanıtlayan bir İngiltere'deki kuruluştan onaylı bir adli tıp belgesi yayınlandı ama o belgede sahte çıkmış. nokta dergisinden Naz İbrahimoğlu ortaya çıkartmış. Ve bir diploma arşivine erişimin mahkeme kararıyla yasaklandığı ilk ülke olduğunu da belirtiyor Ahmet Altan şey, Haberdar'daki yazısında. Yani diploma hmm. sahte deniyorsa sorarsınız gönderirler aslında. Hadirat vardır. Ama gönderilmemiş Arşiv, dünyada İnternet çok karşılıyor. ender ve... Gerçekten Ender haberlerden bir tanesi Ahmet Altan'la Oda TV'ye aynı haberin peşinde koşulu görüldüğü çok fazla haber göremezsiniz. Çok fazla haber bulamazsınız ama bu haber öyle bir haber. Hayır her şey çok acayip. Yani bu bütün işi değiştirecek bir durum. Yani koskoca Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı'nın eski başbakanın. Herhalde bir sahte e, Diplomaya sahip olduğu düşünmek ediyorum. mümkün yani, Olamaz e, Üniversiteden arkadaşlarından bir tanesi çıkıp bir şey gösterir herhalde İşte onu bekliyorum Bir fotoğraf de, gösterir yani. Yani Bu tartışmada biter gereksiz bir şekilde kendi gündemimize döneriz Bombalar, patlamalar, çatlamalar Ama yani Avukatının da söylediği şey var Cumhurbaşkanlığı görevini yapamaz demiş Ahmet D diye birisi Hakaret davası ile yargılanan birisi Kendisi dört yıllık fakülte mezunu değildir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı görevini yapamaz. Demiş ee, Cumhurbaşkanlığı avukatı da davanın esasıyla ilgili değil bu. Beğendiğince nasıl olduğunu anlamak mümkün değil. Niye davanın esasıyla ilgili değil? Çünkü Cumhurbaşkanlığı meselesi konuşuluyor burada. Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı olarak dava açıyor, hakaret davası. Ama eğer Cumhurbaşkanlığı'nın en önemli ilk şartını yerine getirmemiş olduğu iddia eden birisi varsa ki var, o zaman öncelikle bunun davayla çok yakından ilgisi var. Yani birçok şey var, 1981'de nereden almış olduğu geçici mezuniyet belgesi, de ne dekan müşri ne de Erdoğan resmi varmış filan yani böyle ayrıntılar var çok evet, biraz yani gireriz. 2010 yılından beri tartışılan bir şey umarım bir şekilde de çözülür bu problem her iki taraf hangi kim haklıysa ve biz de kendi gündemimize döneriz işte dediğiniz gibi az vakit. Evet. Açık gazde. It's Night and the Pips'ten dinlediğimiz çok tanınmış Bir parça I heard it through the grapevine Dedikodudan Öğrendim Söylentiden ibaretmiş gibi Günümüze Uygun pek çok Uygun bir şarkı En azından anlamı ifade anlam ifade ettiği anlam bakımından William Guest gruptan da Pips grubundan William Guest'in de 75. yaş günü bugün. Onun için çaldığımız bir parçaydı. Da bir günaydın demiş olduk. Demin sorduğun soruyla ilgili olarak bir şey var. Ondan sonra diploma meselesine tekrar geçebiliriz. Hangi de ee, Sivillerin hali ne olacak diye ee, sorduğunda çok önemli bir açıklama, bir yazı var. Daha doğrusu bir haber parçası var. Demokrasi nağıda. Özetlerde. Şöyle Irak'ta elli bin sivil işte hı hı. kuşatma altında orada çıkamıyor edemiyor. Feluce şehrinde ve Irak güçleri de IŞİD'den geri almaya çalışıyor IŞİD militanlarından. Norveç'in Norveç Mülteciler Konseyi diye bir kuruluş muazzam bir insani felaketin eşiğindeyiz diye uyarıda bulunmuş. Çok ciddi bir şey çünkü siviller ateş, iki ateş arasında kalmış durumdalar. Çok şiddetli çatışmalar var. 2014'ten beri IŞİD'in elinde ya da işin Bir on sene öncesine de gidecek olursak ki burada açık gazetede maalesef yüreğimiz iyice daralarak okuduğumuz pek çok haber vardı. Fellurce ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak Savaşı'ndaki en kanlı ve vahşi şeylerinden Biri orada, bir özel şirketin, silahlı kuvvetin, özel harpçilerin daha doğrusu nedir? Özel şirkete bağlı korumaların girdiği bir şeyde birkaç kişi öldürmüşlerdi. Onun üzerine şehri darmadan ettiler, Felluce'yi. Ve yeniden ele almak için de e, ağır e, seyratilmiş uranyumlu silahlar bir de beyaz fosfor ikisi de e, savaş uluslararası hukuk kurallarına aykırı savaş suçu sayılıyor. Ve bugüne kadar da Fellurce şehrinde şeyi de hatırlayalım çocuk erken doğumlar ve sakat doğumlar oluyor çünkü... Muazzam bir radyasyon ve felaket var orada. Efendim çözümüm belli benim çözüm yolum. İsterseniz müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, herkes Ahi Evren Üniversitesi Mucur Mesleki Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğretim görevlisi Mustafa Sudağ'ın ve öğrencisi Azmi Ayvaz'ın yaptığı projeye kulak versin. Karakollara yapılan bombalı saldırılarda zayiata en aza indirilmesi düşüncesinden yola çıkarak bir proje hazırlamışlar. Ve bu projede. Reaktif bomba geçirmez beton blok duvar projesi olarak hmm. adlandırmışlar. Modüler olarak inşa edilebiliyor. Patlayıcılar, bomba yüklü araçlar ve ateşli silahlara karşı geleneksel duvarlara nispeten çok daha dayanıklı duvar yapısı olarak tasarlanmış. Bu vesileyle... Yüksek basınç sağlanıyor. Piksel tabanlı kamuflaj boyasıyla siper pencerelerinin tespit edilmesi de güçleştiriliyormuş. Evet. Ee, bu projeyi alıp hem Türkiye'ye hem de e, Tokyo'luyla Irak ve Suriye üzerine yaptığımız zaman insanlar daha mutlu olabilirler. Neden böyle bir mutluluğa ihtiyaç var diye soracak olursanız. OECD'nin yeni bir raporu var. Better Life Index diye daha iyi yaşam endeksi raporu iş yeri dışında geçirilen zaman ortalamasını hesaplamışlar. Ve iş yeri dışındaki zamanlarda en mutsuz ülke olarak da belirtilen ülke Türkiye Türkiye olmuş. olmamıştır. O yüzden mutlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyorsanız bu bomba geçirmeyen duvarları alıp kendi evinize koymanız lazım. Neden? Çünkü mutluluk evde dışarıda değil iş yerinde de değil. Kaça? Vallahi bilmiyorum ama çeşitli kaça bunu? bu henüz yapım aşamasında ama gerçekten mutluluk evde çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Beştepe'deki sarayının bahçesine inşa edileceği yapılar arasında bir de e, 650 milyon lira para harcadığı iddia Kaç ediliyor. Para? 650 milyon lira. Oh. 650 milyon lira. Yani e, 650 bin liradan 10 tane ev alabilirsiniz galiba. Değil <gülüyor> Doğru değil mi? Doğru. Gene matematik. Uf neyse. Çok ee, ev alırız. Çok. Aynı zamanda milli kütüphanenin kapatılacağı ve içerisindeki tüm kitap ve belgelerin saray kütüphanesine taşınacağı da ileri sürülen iddialar arasında. Ev işte evde kalıyorsunuz kütüphane elinizin altında. Geliyorlar e, sevdikleriniz hemen yanı başınızda. Muhtarlar orada. İşte sevdikleriniz. Aynı zamanda e, bir diğer taraftan dostlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Yazlık sayfiye mekanınız da var hemen şeyde. Hâkimler, Dolma bahçede. savcılar. Hakimler savcılarla işte aynı şekilde yazlık turda, kışlık turda yapabiliyorsunuz. Mutluluk evde. Bomba yüklü. Muhtemelen orada vardır. Önce bir prototipi hazırlanan yerlerden bir tanesi de güvenlik hat safhada evet. olması gerekir ya. Ama bunu genele yayalım. Suriye'ye ve Türkiye'ye yayalım. Duvarı şeye de çekelim. Akdeniz'e de mültecilerin sayısı bine çıkmış çünkü ölen. Son hmm. bir haftada. Bin, binden bahsediyoruz. Son birkaç gün içinde ölen insan sayısı. ve Bu çok daha yüksek. Bunu da belirttik. Ee, şeye geçelim, şimdi tekrar dönelim. Mogadishu'da da büyük bir otel saldırısı oldu. En az 10 ölü. O da e, Eşşebap örgütünden bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Los Angeles Üniversitesi'nde bir silahlı saldırı düzenlenmiş. Kapıları kilitleyin demişler öğrencilere. İki ölmüş. Tedbir olarak da öğrencilere kapılarınızı kilitli tutun demişler. Kim yaptı, neden söylenmiyor? Genellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu saldırılar son zamanlarda kim yaptığı hemen söylenmeyen saldırılar olarak biliniyor. Şeydir, ben söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla olasılık var. Paralel. O da olabilir, paralel de olabilir. Yani e, parale, banyo tuzu parale. içmiş parale. bir sapık da olabilir. Aynı zamanda ırkçılar da olabilir. E, IŞİD de olabilir, el kaydı da olabilir. Eşşabap da olabilir. Reddikler bile olabilir. Evet, redne, redne, redne, çok redne. fazla olasılık var Amerika Birleşik Devletleri'nde ama yaşıyorlar beton bir, blok duvar projesi reaktif bomba geçirmez Amerika Birleşik Devletleri'ne de gerekiyor, mi? gerekiyor bizim de açık kitapta da duvar maddesi var zaten göçmanları ee, kendi olsa yeter, o kadar masrafa girmeye gerek yok. Üç kişinin boğazının kesilerek hatta e, e, kemik kemik görünecek kadar kesildiği bir şeyden bahsediyoruz. Zirve evinevi davasında Hristiyanları öldürdüler biliyorsunuz. Evet. 2007'de 12, 18 Nisan'da bir Alman, ikisi Türk, üç Hristiyan'ın boğazları kesilerek öldürdü Zirve yayın evinde. Bu davanın 113. duruşmasında, hadi gözün aydın, son tutuklu sanık Bülent Aralık'ın da tahliyesine karar verilmiştir. Neden bir benim suçtu. gözüm aydın ayıl? Yani Herkesin gözü aydın. Yani bu insanların, bu bahsettiğiniz biraz önceki tasvir yapan insanların sokaklarda özgürce dolaşabilmesi, herkesin gözünün aydın olması tabii, mı mı geliyor? Ortada örgüt yok, beş tane tanımıyorum, onlar beş şerefli genç insandır demişler, emekli binbaşı yapmış savunmasını. ...esas hakkındaki savunmasını yapmış... ...İlker Çınar bilerek ve isteyerek... ...bu dosyaya tanıklık etmemiştir... ...filan demişler... ...bu dosyayı oluşturanlar kimmiş? Paralel. Evet. Nereden bildin? Bilmiyorum. Bir anda geldi. Evet. Bugün bir de soykırım davası var... ...soykırım tasarısı Almanya'da... ...koalisyon partilerinin bugün yapılacak... ...Ermeni soykırımı tasarısı oylamasında... ...çoğunlukla evet oyu kullanması... ...bekleniyor... Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Steinmeier oylamaya katılmayacaklarmış. Amiral Gemisi Ultimatom'u manşetten vermiş. İyi düşün Berlin diyor Hürriyet gazetesindeki manşette. Alman parlamentosu 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlayan tasarıyı bugün oylayacak. Merkel oylamaya katılmayacakmış. Burada en önemli şeylerden bir tanesi bu konuyu bir kenara bırakalım. Yani sonuçta bir devletin demesiyle olup ol, olmayacak bir şey değil. Tarihsel bir gerçeklik bu. Daha da önemlisi... Başbakan Yıldırım'ın, Binali Yıldırım'ın söyledikleri Almanya'daki oylama ile ilgili çok saçma bir oylama. Bizim için hükümsüz bir iştir demiş. Aynı olmayan, zamandan, astarı ol, aslı astarı olmayan. Her toplumda, her ülkede yaşanabilen sıradan olaylardan biri olarak nitelendirmiş. En az Aynı 800 soykırma. bin kişinin e, yok olduğu biliniyor. Sayı değişebiliyor. Bin, milyonun üzerine de çıkıyor ama yani şu anda artık Türkiye'de, Anadolu'da da, İstanbul'da da, Ermeni sayısı 50 bine falan inmiş durumda. Halbuki 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyordu o tarihlerde. Binali mı göre her ülkede olabilirmiş böyle şeyler. Hmm. Sıradan olaylar öyle mi? Evet. Tamam, onu da geçtim. Şimdi hakikaten yaşadığım topluma baktığımda Dostoyevski'nin bir kahramanını anlatırken delirdiğini fark etmedikleri için terbiyesizleştiklerini sanıyorlardı. Demesi geliyor aklıma demiş Kimin bu, efendim Ahmet Altan, Bu toplum yavaş yavaş ortak bir deliliğin içine akıyor Biz bunu lumpenleşme kabalaşma terbiyesizleşme çirkinleşme sanıyoruz ama bugün yaşadığımız notaları tersten yazılmış bir delilik senfonisi demiş İnsanlığın geri kalanından uzaklaşıyoruz akılla zekayla mantıkla hukukla bağlarımızı koparıyoruz yani geçen gün Fenerbahçe Kulübü Başkanı 2000 yılında Galatasaray'ın Fethullah Gülen'in dualarıyla şampiyon olduğunu söylüyorlar. Bizde yok öyle şeyler dediğini kulaklarımla duydum diyor. <gülüyor> Fenerbahçe Kulübü bu ülkenin en köklü en büyük takımlarından biri. Taraftar sayısı sanırım en kabadayı siyasi partinin seçmeninden daha kalabalıktır. Onun başkanı şikeden söz ederken bir adamın duasıyla bir futbol takımının şampiyon olduğuna dair iddialar olduğunu söyleyebiliyor ve bu laf öyle söylenip geçti. Toplum şaşırmadı. Fenerbahçeliler ayağa kalkmadı. Kimse istifasını etmedi, istemedi diyor. Bu küçük gibi görünen olay bugün toplumun ne hale geldiğinin bir işareti olarak anlatılacak ileride herhalde diyor. Her şeyin söylenebileceği, her şeyin yapılabileceği bir noktaya ulaştık. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nun FETÖ'nün terör örgütü olduğunu tescilleyeceğini, yargının da ona göre karar vereceğini söyledi. Yani Erdoğan Bakanlar Kurulu'nun yargının yerini alacağını açıkça söylüyor. Ne anayasa ne yasalar umurunda. Peki bugün Fethullahçılar için terör örgütü kararı veren Bakanlar Kurulu yarın CHP için aynı kararı verirse ne yapacaksınız? Hiçbir şey demiş. Ve çok böyle sayı, yargıtaş, sayıştay, danıştay başkanları anayasaya uymayacağını açıklayan, fiilen başkan olduğunu söyleyen bir cumhurbaşkanı çay toplarken onun arkasında tarlada unutulmuş eski terlik gibi duruyorlar demiş. Bunu bir de normal buluyorlar demiş. Hatta başkanın yanında olmaktan memnunlar. Ama en ilginç şeylerden bir tanesi kesin olarak şey yani Cumhurbaşkanının mezun olduğu söylenen üniversitenin diploma arşivine erişim mahkeme kararıyla yasaklanıyor. Siz hiç diploma arşivine erişimin mahkeme kararıyla yasaklandığı bir ülke duydunuz mu diye soruyor. ...aklını kaybetmemiş bir toplumda bu olabilir mi? Çok spesifik soru bilemiyorum. <gülüyor> yani... E, yani haber olsa da Türkiye'de bunu haber yapabilecek olan... ...bir medya portalını bulabileceğimizi de zannetmiyorum. STV yöneticisi Hidayet Karaca... ...tutuklu olarak yar yargılanıyor. Suçu ne? Yönettiği kanalda oynanan bir televizyon dizisinin... ...senaryosuyla suç işlenmesi emrini vermiş. Niye tutuklu peki? Herhalde yeni senaryo yazmasın diye... Senaryolar önemli. Evet. Farkısı e, var bir plan yapmayın plan. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları Hikmet Çetin, Çetin Kaya ve Ceyda Karan için iki yıl hapis cezası veren mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. E, yargıç demiş ki Kemal Göktaş yazdı Cumhuriyet'te diyor. Yargıç demiş ki unutulmamalıdır ki hakimler sadece hukuka ve vicdana uygun karar vermezler demiş <gülüyor> gerekçesinde. Yani yargıçların sadece hukuka uygun kararlar vermeyeceğini söyleyen bir yargıç var bu toplumda. Devam ediyor. Mahkememiz içinde yaşanılan toplumda büyük kesimi oluşturan İslami dinsel topluluğun inançlarına, doğrularına saygı duymakla hükümlü olup bu realiteyi de görebilecek yeterliktedir. Şimdi net olarak söyleyeyim demiş Ahmet Altan. Bu hakim uyduruyor. <gülüyor> Aklıma Lenin'in Galeano'nun Galeano Lenin'den yaptığı alıntı geldi. Amaç araçları meşrulaştırır. Evet. Yani farklı yollarda da olsa gene benzer bir durumla karşı karşıya değil miyiz? Bizim hukukumuzda sadece hukuka ve vicdana uygun karar verilmez diye yasa yok. Mahkemelerin İslam inançlarına saygı duymakla yükümlü olduğunu söyleyen bir madde de yok. Falan. Ama böyle olmayan yasaları gerekçe gösteren bir yargıç insanları mahkum ediyor, bunu açıklıyor ve hala o kültüde oturuyor. Toplumun buna da bir itirazı olmuyor demiş. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aile sosyal destek programı için personel alacak adaylar mülakatla seçiliyor. Sordukları soru ne? Sakal okutma nedir? bir ülkede aile sosyal destek programı için sakal okutmayı bilen personel aranıyorsa orada akıldan söz edilebilir mi demiş ve sonuç olarak şöyle bitiriyor toplumlar bazen böyle akıllarını kaybederler Almanya gibi Goethe'yi Beethoven'a yetiştirmiş bir ülke bile daha yakın zamanda aklını kaybedip bir meczubun peşinden giderek tarihin en büyük felaketlerinden birine yol açmış kendisi de perişan olmuştu ...Türkiye aynı çıldırma yolundan yürüyor. Burada yapabileceğimiz iki şey, yani ana ...ama ana muhalefet partisi... ...yani böyle bir deliliğe ancak hukukla ve akılla set çekebilirsiniz. Ama ana muhalefet partisi... ...Kürt milletvekillerinin hapsedilmesine yol açabilecek... ...dokunulmazlık yasasına evet oy vererek bu deliliğin parçası olmayı kabul ettiğini ortaya koydu. Burada yapabileceğimiz iki şey var. Ya Ömer Seyfettin'in bir Çin masalından esinlendiği hikayesindeki gibi kendi isteğimizle bu delilik şerbetinden içip delilerin arasına katılır bir facaya kahkahalar atarak gider sevdiklerimizin korkunç çatışmalarda paramparça edildiğini görerek akıllanırız ya da Kemalist, Kürt, Cemaatçi, Milliyetçi, Muhafazakar, Demokrat, Solcu, Sağcı, Hukukla ve akılla bağını korumayı beceren herkes el ele verir. Bu delilin daha da eğilmesinin önüne bir set çekeriz. Ama artık mesele siyasetten çıktı, akılla delilin çatışmasına dönüştü çünkü diyor. Yani Cumhurbaşkanının diplomasının konusunda işte belge burdur diye bayağı şirketin adı filan verilmiş. Çok ilginç aslında. E, Fakirat e, bu belgenin yer aldığı e, şeyde e, bu, bu konuları araştırmakla görevli kuruluşun yetkilisi ben böyle bir şey görmedim diyor. Bu uyduruk diyor. Nasıl iş bu? Ve cevap gel Anthony Stockton diye İngiliz adli tıp uzmanı iddiaları yalanlamış. Ben Erdoğan diplomasi üzerine bir araştırma yapmadım demiş. Burada. Tabi mevzunda da aynı durum yaşanmadı mı? Hı? Gidip analiz ettirdik bir şekilde bunların montaj olduğu ortaya çıktı denildi. Ama sonuçta yapılan açıklamaya göre herhangi bir analiz yapılmamıştı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Böyle bir olay yaşanmamış mıydı? Yaşan bazı başlıklar. Yıllar önceymiş gibi sanki. Evet, Ergenekon Finlanda da böyle sahte CD'ler vesaire. Neyse. Pek. Bir, bir haber da. güncellemesi yapabilirim çok ufak. Yaklaşık bir ay geçti. Yani o kadar haber okuduk bunu vermemiz lazım. Ee, yaklaşık bir ay geçti Fort McMurray'deki yangından sonra e, Avustralya eklinlecimize bağlanmıştık ve o aynı şekilde durum güncellemesi yapıyor şu anda neler olduğuna dair. Ee, yangın hala devam ediyormuş. Toplam yalan, yanan orman alanı 600 bin hektara ulaşmış. 2000'den fazla bina yanmış. Yani bugün itibariyle bir ay geride kalıyor bu yangınların çıktığı zamandan itibaren. Şu an, ve unuttuk onu değil mi? 2800 itfaiyeci 27 uçak 85 itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyormuş. Dün Güney Afrika'dan gelen 300 itfaiyeci de buna dahil olmuş, bu kadroya dahil olmuş. Yangının e, Fort McMurray'den ve çevresindeki yerleşimlerden uzaklaştığı ve havadaki partikül seviyelerinin düştüğü için... Ee, ayın birinden itibaren vatandaşlar kademeli olarak şehre geri dönebilecekmiş. Böyle bir durum yaşanacakmış. Fakat yangın doğuya doğru ilerlemeye devam ediyormuş. Durmamış yangın yani tekrar hatırlatmak gerekirse. Alberta sınırlarını aşıp e, saket Şivaven'a geçmiş. Sakat Şivaven. Evet oraya doğru geçmiş. Uzun zaman uzmanlar e, en az... 100 milimetre bir yağış gelmedi takdirde aylarca sürebileceğini söylüyormuş bu yangınları yani hava yani. sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyormuş evet, Avşar, Avşar Bey de buradan Avşar Bey, çok teşekkür ederiz teşekkür yani müthiş bir şey ben de son bir şey ekleyeyim o zaman bu yangınlar böyle e, e, küresel iklim değişikliği yüzünden oluyor diye bil, artık biliyoruz ama bilmediğimiz bir şey var unuttuğumuz bir şey var. Şimdi o bir kez daha hatırlatıyorsunuz Goldenberg'in Guardian'dan hatırlattı süzen. Ee şey. Alaska'da mesela, Kanada'ya yakın yerlerde bu orman yangınları küresel ısınmayı kat be kat artırıyormuş. Tabii ki öyle. Oradan çıkan karbondioksitler yani Fort McMurray için de aynı şey söz konusu elbette. Açık gaz.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 ...15'lerle %50'ler arasında... ...nerelerde duracağız? Evet. Bu tabii önemli bir konu... ...önemli bir soru ve çok ciddi... ...hem... ...hem... ...kamu maliyesini çok doğrudan etkiliyor... ...hem tabii ki... ...günlük yaşantıyı çok doğrudan etkiliyor... ...hem de sağlanan... ...kaynağı, farklı alanlara... ...işte eğitimdir, sağlıktır... ...işte yol yapımıdır... ...köprü yapımıdır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 yaşam odaklarının tartışılmasının yapılması esnasında farklı kesimlerin süreçlere ne şekilde dahil olması arz edilebilir. Buradaki modaliteler nedir? İşte atıyorum kent konseyleri neler getirmiştir? Bunlar ne kadar mümkündür? Evet. Buradaki farklı yaklaşımlar neler olabilir? Kent kentteki çeşitli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 e, yönetişim yaklaşımlarına karşı da bir e, işte uzak durma Me mesafe, refleksi yani. mesafe koyma refleksi gelişebiliyor. Hı. Şimdi yani Türkiye'ye baktığımız zaman da diğer dünya ülkelerindeki örneklere baktığımız zaman da bu tür kötü örneklerde az Hı. değil. Yani dolayısıyla biraz bundan sonraki bir iki konuşmamızda bu yönetişim meselesini açalım. Burada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 Evet, Konuş, az, az zamanda çok konuşmamız tamam, lazım. Tamam, dolayısıyla önümüzdeki bir iki konuşmayı e, bu alana vereceğimizi dinleyicilerimize söyleyelim. Fikret çok teşekkür ederiz. Görüşeceğiz bu konuyu. Peki, iyi günler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Efendim. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fiyat Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete Evet Açık Radyo'dasınız 94.9 Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com.tr ve Açık gazete programında Birleşmiş Milletler'in Dünya İnsani Zirvesi toplanıyor. Onunla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Yüksek, Müteciler Yüksek Komiserliği'nin sözcülerinden Christopher Gunnus Türkiye'deydi. Ve fırsatı kaçırmadan kendisiyle neler olup bittiği konusunda gayet trajik açıklamalar yapacaklar, yapıyorlar. Onları da Açık Radyo'da e, şey yapmak istedik sizinle, e, paylaşmak istedik. Dünyanın durumu çok parlak gitmiyor. Bakalım neler olacak. Okey, e, how are Chris? Merhaba Chris Gannis. Sizi Açık Radyo'da ağırlamaktan çok mutluyuz. Very... Sizin Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği çerçevesindeki çabalarınızı epey bir zamandır takip ediyoruz. İçeride I'm about that. Thank you. Merhaba, hoş bulduk. Bunu duymaktan da ayrıca memnun oldum. Teşekkürler. Şimdi öncelikle Orta Doğu'daki dramatik hatta o, o, o, trajik, trajik boyutlara ulaşan durumu size soralım. Right Özellikle son 5 yıllık savaş boyunca Birleşmiş Milletler okullarının yarısına yakınını derinlemesine etkilemiş, eğitim faaliyeti yapamaz olmuş. ...bundan bahsedebilir misiniz? The, what Kuruluşunuz are, bu know, acil duruma... ...nasıl bir cevap getirmeye çalışıyor? Agency, uh, Bunu is, biraz açabilir misiniz? Its and could you please, uh... Evet, bence en önemli şey... ...Ortadoğu'da son 5 yılda... ...Suriye, Gazze'nin batı kıyısı... Bundan da okullarımızın %44'ü 962 okulumuzun %44'ü ki bu da 302 okul demek. Bunları saldırıya uğramış olması ve bunun sonucunda da kapatılmak zorunda kalınmasıdır. Batı Şeria'da da aynı. Bunları kapatmak zorunda kaldık çünkü onarılamayacak bir şekilde hasara uğramışlardı. Biz bugün burada sloganı Artık kayıp kuşaklar istemiyoruz olan eğitim, eğitimi koruma gereği ve herkesin eğitim alması, kimsenin bundan mahrum olmaması konusunda en önemli ulaşım kaynaklarından biri olan dünya insani yardım zirvesindeyiz. Benim bölgemdeki Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun son raporuna göre bölgedeki Birleşmiş Milletler okullarının yerya yakını saldırıya maruz kalmış durumdadır ki bunlar diplomatik dokunulmazlık koruması altındadırlar. Bu okullar 2014'te Suriye, Gazze ve Lübnan'daki savaş esnasında geri dönülmez bir şekilde hasara uğratılmıştır. 90 okulumuzun 300 bin sığınmacıyla doldurulması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. 6 vakada bu okullar doğrudan İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldı, 44 kişi öldü ve bir da yaralandı. Eğer somut bir sonuç varsa, insanlar zirveden ne bekliyorlar, ne gibi bir sonuç çıkacak? Benim bu konuda bir tek önerim olabilir, üye ülkelerden ilkelere bağlılık, okullara saldırıda bulunmama taahhüdü bekliyoruz. Elbette ki hiçbir okula saldırı olmamalı ve şüphesiz Birleşmiş Milletler okullarına da. Evet o halde zirvenin bu hali hazırdaki durumundan ümitli misiniz? Elbette okullara saldırıların engellenmesi konusunda umutlarımız var. Bu çok temel bir konu. Ordulara sivil liderleri tarafından bu konuda mutlak emir verilmeli. Birçok demokratik sistemde askerler, Ülkede askerler politik acılar tarafından denetlenmekte. Demokratik bir yolla, demokratik amaçlar doğrultusunda denetim var. Bu amaçlardan biri de okullara ateş açılmaması olabilir pekala. Bunun ötesinde şeyler de zirveden ümitle beklemekteyiz aslında. Örneğin benim dahil olduğum kuruluş gibi insani organizasyonlarla toplum arasında Grand bargain yani büyük pazarlık diye bir anlaşma var. Bunun kapsamında böyle bir şey umabiliriz. Yani sivil toplum kuruluşları ile insani yardım kuruluşları bu konuda aktif rol oynamak zorundalar, durumundalar. Bu gibi kuruluşlar şeffaf ve sorumluluk sahibi olmak zorundalar. Bu arada programlarımızın %60'ı nakit paraya dayalı olarak sürdürülebilmektedir ancak ve bizim mükemmel bir şekilde işleyen güvenilir bir muhasebe sistemimiz mevcut. Bizi maddi olarak destekleyenlere karşı son derece açık bir biçimde çalışmalıyız. Şeffaf, faaliyetlerimiz arasında yiyecek, elektronik alet dağıtımı ve nakit para dağıtımı sayılabilir. Başka birçok değişik alanda faaliyet göstermeye de devam ediyoruz ve sürekli reformlar yaparak da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Büyük pazarlık olarak adlandırdığımız bu yardımın arka planında ise bizim garantili bir şekilde maddi destek görmemiz yatıyor. Açıklıkla ifade etmem gerekirse şu anda insani yardım konusunda çok büyük bir açık söz konusu. Anrua, bu kuruluş kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha önce de sormuş olduğunuz eğitim programımızda ki bu bizim en kapsamlı projemizdir. Yarım milyon çocuk her bir gün Orta Doğu bölgesinde geçen yıl neredeyse okul başlama tarihimizi ertelemek zorunda bırakıldık. 500 bin çocuk çünkü 100 milyon dolar bütçe açığımız vardı. IŞİD ve benzer grupların bir zamanda finansal nedenlerden dolayı Anrua kuruluşu bir krize sürüklendi. Finansörler tarafından kapatılamayan bir açık söz konusuydu ve biz bu nedenle eğitime arar vermek zorunda kaldık. 500 bin çocuk. Bundan başka bir de yine Orta Doğu'da bir grup tarafından yaratılan kargaşa ortamında yarım milyon çocuk sokakta bunu söyleyebilirim. Size ve herkese soruyorum. Bölgede militanların ve aşırı unsurların yaratmış olduğu huzursuzluğun artmasıyla birlikte bu kadar çocuğun sokaklarda riske atılması nasıl bir şeydir? Bizim büyük pazarlık dediğimiz proje uçuk kaçık görünebilir ama bizim için o düzenli bir şekilde desteklenmesi gereken bir anruvadır. 81 milyon dolarlık bir bütçe açığının kapatılmasından bahsediyoruz burada. Eğer bu miktarı yazın sonuna kadar elde edemezsek okullarımızı gerçekten ertelemek, askıya almak zorunda kalacağız. Ve bu da demektir ki geçen yıl olduğu gibi sadece Birleşmiş Milletler okulları çocukları değil, Orta Doğu sokaklarında yarım milyon çocuk başıboş dolaşıyor olacak. Bu çılgınlık. Umuyorum ki İstanbul'daki bu insani yardım zirvesinde bir takım taahhütler verilecek ve Anruayı finansal krizden kurtaracak yardım sözleri ve teklifleri alacağız. Ülkeler neden finansman taahhütlerini yerine getirmiyor ki? Ülkeler bunu yapacak mali güce sahip değiller mi? Bu çok ilginç ve önemli bir soru. Üye ülkelerle sponsor hükümetler, yardımcı hükümetler size bu sorunuz karşılığında birçok laf edeceklerdir. Dünyada başka birçok kriz varken, Orta Doğu'da mesela ya da Ukrayna'da veya doğal afetler konusunda yani öyle, öyle şeyler anlatacaklar. Ama bildiğiniz gibi her hafta yeni bir senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz artık. Sığınmacı akınları ve bunlar gibi pek çok şey. Bir numaralı mesele bence yabancı yardım bütçeleri üzerindeki baskı. İkinci olarak bütün bu ülkelerde mali krizler yaşanıyor artık. Bir takım ekonomiler çökmek üzere bazı başkaları ise tamamen çökmüş durumda zaten. Eğer hükümetlere bu soruyu soracak olursanız kendi mali sorunlarının olduğunu size söyleyeceklerdir. Filistin sorununun ben mesela uluslararası siyasi gündemde yeri olduğunu düşünmüyorum. Sanırım 1967'de başlamış olan İsrail saldırılarından 50 yıl sonra ki işgal önümüzdeki yıl gerçekten yarım yüzyılı tamamlamış olacak. Tesadüfen Balfour Deklarasyonu'nun da 100. yıl dönümü olacak. Burada bölgede olan bitenle ilgili olarak Britanya'nın sorumluluğundan bahsediyoruz hatırlınızdadır. Kanımca İsrail-Filistin sorununu çözmeye yönelik ciddi bir siyasal çaba söz konusu olmazsa Anruva'nın mali sorunlarının süreceğinden emin olabiliriz. Çünkü Anruva'yı durduracak başka bir şey söz konusu değil. Mülteci sorunu çözülene kadar sağlık, okul ve başka bütün hizmetlerin bu durumda mülteci sorununun çözüme kavuşturulabilmesi için uluslararası hukuka dayalı, hakkaniyetli, gerçek bir siyasi uygulamada ve yaptırımda bulunmalıyız. Bu durumda Anruva'da yok olmuş olacak ve ortada onun mali sorunları diye bir şey de kalmamış olacak tabi. Filistinlerin istediği siyasi adalet, siyasi özgürlük, bunları elde ettiklerinde Anrúa ortadan kalkacak, otomatik olarak kalkacak. Bunun için biz de finansörlerimize eğer ana parayı siyasi yatırımlarda değerlendirirseniz, gerçek anlamda finansal yatırım yapmanıza gerek kalmaz diyoruz. Şu günlerde yaşamakta olduğumuz sığınmacı krizi çılgınca bir şey. 1948'deki yerlerinden edinme olayından 60-65 yıl sonra bu sığınmacılar hala sığınmacı durumunda. Çünkü onları hiç kimse almak istemiyor. Bu durum onlar açısından haysiyet kırıcı bir şey, onur kırıcı. Başkalarının yardımına muhtaç olmak, Filistinlilere özgürlüklerini, haklarını siyasi bağımsızlıklarını verin uluslararası hukuka dayalı haklarını iade edin birleşmiş milletler kararlarına bağlı özgürlüklerini verin o zaman anrwo'ya hiç gerek kalmaz oh yeah and uh, uh, concerning the uh, uh, what uh, Peki Anrua'nın bu bütçe açığının kapatılmaması durumunda bu para bulunmazsa yani ne olacak? Bu da gerçekten çok sık sorulan dehşet verici bir soru. Şimdi bizim 81 milyon dolarlık bir bütçe açığımız var ve eğer bunu yaz sonuna kadar çözüme kavuşturamazsak yani Temmuz'a kadar okul yılının başlangıcını büyük ölçüde ötelemek zorunda kalacağız. Bu da demek oluyor ki yarım milyon çocuk Birleşmiş Milletler okullarında değil de sokaklarda olacak. Ve bunun da bu çocukların IŞİD gibi gruplara yem olmada ne etken rol oynayacağını çok iyi bilmekteyiz hepimiz. Ve benim düşünce tarzıma göre bu... Tüm insanlığı ne yapıp yapıp önlemesi gerekiyor bunu. Bu durumda da bu insanlık zirvesinden insani bir takım kararlar çıkması şart. Anrua destekçilerinin isteği doğrultusunda reformlar gerçekleştiriyor. Büyük pazarlık dediğimsin diğer yüzünü de görmek zorundayız. Bu arada batıdaki bazı hükümetler sığınmacılarla diğer hükümetlere oranla daha fazla uğraşmak durumundalar. Ve Anrua aracılığıyla da onlara yardım sağlamaktalar. Sığınmacılar doğru düz bir iltica istiyorlar doğal olarak. Hiç kimse Akdeniz'de bir botta boğularak ölmeyi istemez elbette. Veya da Suriye'den Türkiye'ye IŞİD'i atlatarak kuzey ülkelerine ulaşmak üzere başlı ve çetrefli yollardan kurtuluşu seçmez. Hiç kimse yapmaz bunu. Sonuç olarak söylemiş olduğum gibi eğer bu yaz 81 milyon doları bulamazsak yarım milyon çocuk okul yerine sokaklara dökülmüş olacak. Dahası bu çocuklar IŞİD gibi aşırı radikal grupların eline düşmeseler bile hiç de parlak olmayan bir gelecek onları bekliyor olacak. Bu doğru mudur? Evet, ne yazık ki bu son derece üzücü bir sonuç. Çocukların okul hakkını ellerinden alır ve Suriye gibi insani hakları elinden alınmış bir şekilde ve zor şartlarda bir yere, bir yerde yaşamaya zorlanırsanız olacağı budur. Sivil yaşama saygı duyulmayan bir yerde yaşamak. Evet, tabii ki bu şartlarda çocukların geleceğini ellerinden almış olursunuz. Bu elbette son derece insanlık dışı bir durum. Ve bunu önlemeye çalışmak zorundasınız, mecbursunuz. Bankimu'nun bu konferansta da dediği gibi, üye ülkeler ve devlet dışı kuruluşlar bir baskı oluşturmak mecburiyetindeler. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi umutsuz bir şekilde bölünmüş, kutuplaşmış durumda. Siyasi baskının nereden geldiğini anlamak son derece güç. Biz insani yardım çalışanları siyasetin başarısız olduğu noktada devreye girmekteyiz. Bu soruyu gündeme getirmeliyiz. Bu konferansın zirvenin yani zirvenin bu konuyla yakından ilgilenmesi gerek etkili baskıların yapılıyor olmasından emin olabilmeliyiz çünkü eğer bunu gerçekleştiremezsek en korkunç insanlık suçları işlenmiş olacak. ve Anroa gibi kuruluşların faturası da korkunç oranda yükselmiş olacak. Büyük bazarlık bu işte. Etkin mali destek ve etkin siyasi yardım bulmalıyız. Diğer konuların yanı sıra 10 yıldır Gazze'de sürmekte olan bir abluka ve kuşatma söz konusu. Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı da tam buraya denk geliyor. Bu gibi dönüm noktalarını kullanmak zorundayız. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için bu gibi yıl dönümlerinden de yararlanmalıyız. Um, and of course, you know, the Muazzam büyük a, ve karmaşık bir mesele bu. It's I know it's, Ama bu bağlamın dışında Güneydoğu'da, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda, çatışma ortamının da içinde kalan yüksek sayıda Kürt çocuğu da benzer bir şekilde okulsuz, eğitimsiz kalmak ve belirsiz bir geleceğe mahkum olmak durumunda same kind of problem children to get education insani zirvede bu konuda ele alınacak mı acaba bunu gerçekten içtenlikle umuyor ve diliyorum Türkiye'nin güneyindeki Kürt çocukları Anruva'nın kapsamı dışında tabi ama ben tüm çocukların, Kürt çocuklarının da elbette bundan yararlanmasını isterim. Bu zirvenin sloganlarından biri de zaten Birleşmiş Milletler'in çocuklarla ilgili ana kuruluşu UNICEF'in sloganlarından biri olan erişilemeyen kimse kalmasın. Kayıp kuşaklar istemiyoruz artık. Eğer sloganları gerçeğe dönüştürecek olurlarsa bunu evrensel boyutlarda yapmak zorundalar. Bu da elbette Kürt çocuklarını da kapsayarak tüm çocuklar için olacaktır. Türkiye'nin güneyindeki Kürt çocukları söz konusu olduğunda bunun nasıl işleyeceğini bilmiyorum ama olması gereken bu. Üyelerin taahhütleri de bu yönde olmalı. İstanbul'daki zirvede siyasilerin söz vermiş olduğu gibi hiçbir çocuk kapsam dışında kalmamak kaydıyla bu gerçekleştirilmelidir. <gülüyor> Bir soruda yine Anruva bağlamı dışında kalan önemli bir konuya dair. Birçok yerde Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya hem Esat, hem de Suudi Arabistan kasıtlı olarak hastaneleri bombalayarak savaş suçu, insanlık suçu işlediler. Zirvede bu konuda al, ele alınacak mı dersiniz? Hümetli Protested it against the U.S. and the Saudi Arabia and so on. So uh, will that be, will that matter be taken into consideration in this humanitarian summit? Um, look, it's very clear. Bakın, Genel Sekreter açısından bu son derece net. Hakların korunması siyasetin where ötesinde where ve askeri they mantıktan they uzak bir yerden gelmek zorunda ve bunları gerçekleştirmekse. İnsani yardım kuruluşlarının değil, siyasetçilerin görevi. Ve bu çok büyük bir ahlaki, ayıp ve tek kelimeyle korkunç bir durum. Ve biz bunu mümkün olan en etkili kelimelerle lanetliyoruz. Benim oğlum Hipokrat yemini etmiş ve hayatını bu uğurda yaşamaya gayret eden bir doktor. Hastanelerin bombalanması ise, Hayattaki en korkunç şeylerden biri hele özellikle hastanelerin hedef alınarak bombalanması sivil topluluklar tarafından en güçlü biçimde lanetlenmelidir. Ve bizler bunun bir daha olamayacağından emin olmak zorundayız. Suriye çeşitli defalar ahlaki açıdan zayıflığını gözler önüne sermiş bir bölge. Ve bizler burada bu tip şeylerin artık asla olmaması için bir şeyler yapmalıyız. Suriye ahlakın uçuşuna yasak bölge olmaktan çıkarılmak zorundadır. Nokta. Oh yes. lastly, in... son sorumuz şu Sizce dünya nereye gidiyor? Gidişatını nasıl görüyorsunuz? Oh, içindeki karamsar taraf maalesef bu konuda pek ümitli değil. Şayet şu anda çalışmakta olduğumuz üzerinde çalıştığımız Gazze'ye bakacak olursak, bugün tam bir harabe haline gelmiş olduğunu görürüz. Savaş sanki bugün olup bitmiş gibi bir görüntü var. Sanki bir büyük deprem vurmuş gibi her yeri. Bu durum Gazze halkına ne gibi bir mesaj veriyor acaba? Gördüğümüz manzara neredeyse saat başı bir vahşetin meydana geliyor olmasın. Çocuklara ve halka gelecekte ne olacak? Ürdün'e, Batı kıyısına, Batı, batı Şeria'ya ve Suriye'ye bakın. Ne halde? İşgal sürmekte. Filistinlilerin aşağılanması halen devam etmekte. Politik baskı olmadan bir şeylerin düzeleceğini nasıl umabilirim bir riski bu durumda. Dediğim gibi Anrua eğitim öde odaklı çalışan bir kuruluş. Mesela Batul adlı bir kız çocuğu kamptan kaçtı. Yarmuk kampından babasını ve amcasını yolda kaybetmiş bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Güney Lübnan'daki okula geldi ve eğitimin hayattaki tek umudu olduğunu söyledi. Bu gibi vakalara baktığımızda elbette ki ümit besleyebiliyoruz. Okullarımızdaki harika çocuklar, Filistinli, Suriyeli çocuklar da bize gelecek kuşaklar adına bir umut kaynağı olmaktalar. Birçok bölgede umut taşımak zor ama bununla birlikte biz Birleşmiş Milletler eğitim programıyız ve pes etmeyi reddederiz. Gelecek kuşaklardan umutlu olmaktan başka bir seçeneğimiz de yok. Eğitimin de tüm bu umudun kaynağı olduğuna inanmaktan başka tek seçeneğimiz yok bizim in occupied Palestinian territory, in the West Bank, including East Jerusalem, it is increasingly hard to be optimistic. But we are the UN, and education is our biggest program. and we refuse to give in to the Council of Despair and and, and and Optimism and Nihilism. We have no alternative but to put our faith in the next generation and to believe in the concept of education as a provider of hope. Well, e, Chris Gunnus, Birleşmiş Milletler Yardım Gimli Kuruluşu Gimli Sözcüsü olarak ver. insani zirve için İstanbul'daydınız. Bu mülakat için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ömer. Bu güzel söyleşi için. Hoşçakal. Bay bay. Bay bay. Evet, ANRWA, yani Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışmalar Ajansı diye adlandırılıyor onun Birleşmiş Milletler'in en önemli kuruluşlarından bir tanesi ve Dünya İnsan Zirvesi, İnsani Yardım Zirvesi iki günlük bir şeyden dolayı e, zirve dolayısıyla e, Türkiye'ye geldiler yer, e, pazartesi gün, günü başlayan ve iki gün devam eden bir zirveden bahsediyoruz. E, o kuruluşun ajansın e, sözcüsü e, Christopher Gunness'la bir e, genel durumu konuşma fırsatı bulduk. Burada e, to toplantıda da üzerinde en çok durulan şeylerden biri büyük bir pazarlık adı verilen Grand Bargain adı verilen bir görüşmeler yapılıyor. 500 bin çocuğun eğitimsiz kalması ihtimali ve bunların da Büyük şeylerin, e, radikal örgütlerin, terör örgütlerinin pençesine düşmeleri ihtimalinin çok o, dehşet verici bir şey olduğu konusunda konuştuk. Aynı zamanda yalnız mülteciler yüksek komiserliğinin e, dışında kalan e, Türkiye'deki, Güneydoğu'daki eğitimsiz kalma, kalan çocukların durumuna da değinme fırsatını bulduk. Ve aynı zamanda da bu akıl almaz e, kriz dünyasında mültecileri yanı sıra bir de savaş ortamında hastanelerin bu oradaki hastaların, hasta yakınlarının ve doktorların tıp personelinin de e, ölmekte olduğu korkunç bombalamalar dört bir taraftan da yapılıyor. Amerika, Suriye, e, Suudi Arabistan diye de çeşitli ülkelerde yapılıyor. O yüzden de hatta bu toplantıyı boykot eden önemli e, kuruluşlar var. Medsensan Frontier gibi, sınırtlanmayan doktorlar gibi. Onlara da kısaca değinme fırsatı bulduğumuz bir söyleşi gerçekleştirdik. Kullanığımız Christopher Gunnars'ta. Dinleyici dostlarımızdan Gül Pulhan'a, bize bu bağlantıyı kurmakta yardımcı olduğu, yine dinleyici ve destekçi dostlarımızdan İpek Akkel e de güzel İngilizce çevirisi için çok teşekkür ederiz Birleşmiş Milletler İnsaniyet Zirvesi'nin sonuçlarını da ileride tekrar değerlendiririz ee, şimdi bitiriyoruz programı ne aldık ne verildi bu söyleşiden çıkan sonuçları da değerlendirmeye çalışırız arkasından da bitirirken Street Brother adlı parçayı Gladys Knight ve Pips grubundan dinleyelim William Guest 2 Haziran 1941'de Atlanta'da doğmuştu Georgia'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 75 yaşında yani. Onun 75. yaş gününde de gene e, önemli parçalarından birini Street Brother sokak kardeşliği üzerine yapılmış ilginç bir parçayla da bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> açık